Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Hastalar Risalesinden okumaya devam ediyorduk. 14. devaya geldik. 14. deva. Ey gözüne perde gelen hasta. Ey gözüne perde gelen hasta. Üstad Hazretleri bu devalarda hitap cümleleri kullanıyor. Her biri bir diğerinden farklı. Belli bir kesime hitap ediyor gibi görünüyor ya da somutlaştırıyor Üstad Hazretleri hastaları. Fakat gözü düşünürken kulağı, onu düşünürken bir başka uzvu da insan düşünebilir. Ama esas itibariyle gözüne perde gelen bir hastaya verilen bir teselli. Ey gözüne perde gelen hasta! Eğer ehl-i imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, yüz bin şükür rabb Rahim'ime dersin. Eğer ehl-i imanın gözüne gelen perdenin altında, nasıl bir nur ve manevi bir göz bulunduğunu bilsen, yüz bin şükür rabb Rahim'ime dersin. Evet, gözü bir perde geliyor ama, bu maddi perdenin arkasında manevi açılımlar söz konusu oluyor. İşte i̇nsan bunu fark edebilse, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, Keşfedebilse değil şikayet etmek. Yüz bin şükür ve hamd etmek durumunda olacak. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim şöyle ki. Bana sekiz sene kemali sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden bardalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsnü zannederek Gözümün açılması için dua et diyerek cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatine duama şefaat yapıp, Ya Rabbi onun salahati hürmetine onun gözünü aç diye yavvardım. İkinci gün burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok mütesir oldum, üzüldüm. Çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. İşte o merhume 40 gün Barla'nın Hazinane bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel Kabrinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salahati şiddetliydi. Evet bir mümin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse derecesine göre ehli kuburdan çok siyade o alemin nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körler iman ile gitmiş ise o derece ehli kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. Evet. Üstad Hazretleri burada. İnsanın imanla başına gelen musibetlere bakmanın neticelerini, gözlerine perde olan bir insanın örneğinde de bize değerlendiriyor. Şimdi vefatına çok yaklaşmış bir insan. Dolayısıyla gittiği alemde nasıl muamele göreceği, bu hastalığın yani görmenin ya da görmemenin orada ne kazandırıp ne kaybettireceğin insanın hesaba, hesaba katması gerekiyor. Evet, insan 40 gün kendisine gelen bu musibete itirazsız bir şekilde karşılık verdiğinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanması kuvvetle muhtemel. De 40 gün insan dünyanın özellikle mala yani ve hele günahlı şeylerden uzak kalacağı için kalbi, ruhu daha çok ahirete mi oluyor. Ve de daha çok artık dünyanın yavaş yavaş bütünüyle kapanmaya doğru gittiğini, gözlerin kapanmasıyla fark ediyor. Dünyanın faniliğini, önünde ebedi bir hayatın bulunduğunu, bu insana çok yüksek bir ruh hali veriyor. Ve hele de başına gelen bu musibete itiraz etmediği için, görme nimetinin doğrudan doğru Cenab-ı Hak'tan olduğunu biliyor. Bir ömür görmenin şükrünü insan hatırına getiriyor. Bütün bunlar çok kuvvetli bir ibadet hali veriyor insana. Dolayısıyla insanın bu dünyada gözü kapanıyor, ama bu gözünün kapanmasının eticesinde, ahirette öyle bir göze, kabirde öyle bir göze sahip oluyor ki sıradan müminler, o göze sahip olamıyorlar. Malum bu dünyada insan hangi uzvunu Cenab-ı Hakk'ın e, tayin ettiği istikamette kullanırsa ahirette o nispette yüzelecek, büyüyecek, inkişaf edecek. Burada çekirdekken orada ağaç olacak. İnsanın gözü bu dünyada bazı şeyleri fark edebiliyor. Bazı insanların gözleri daha başka şeyleri fark edebiliyor. Hele sanat cihetiyle. Öyle bir göze sahip oluyor ki sıradan bir insanın fark edemediği birçok güzellikleri fark ediyor. Ve o güzellik sahibine hayran oluyor. İşte insan gözünü tefekkürde böylesine kullanıyorsa Cenab-ı Hak ahirette ona öyle bir göz veriyor. Diğer insanlar onun yanında kör sayılabilir. Evet. İşte hastalık haliyle insan kendisindeki o uzvun kıymetini anlıyor. O uzvun perdesi arkasında diğer uzuvların kıymetini anlıyor. Ve onlara karşı hakiki bir şükür hali içerisinde oluyorsa bu insana çok önemli bir mesafe kadettiriyor ahiret adına. Ve kabirde, ahirette başkalarının fark edemediği, göremediği güzellikleri fark edebiliyor. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine daha fazla mazhar olabiliyor. Bu da insana ruhani bir haz ve lezzet veriyor. Evet. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an'ı hakimdir. Evet. Kur'an hakim. Kur'an'da şifa vardır ayet kerimen ifadesiyle. Ama bunu yanlış anlamamakta gerekiyor. Yani tılsım okur gibi Kur'an ayetleri okununca şifa şüphesiz. O yönü de var. Asıl Kur'an'ın telkin ettiği iman haliyle insan baktığında işte maddi ve manevi şifa buluyor. Dünyaya bakışı, hadiselere bakışı, musibetlere bakışı değişiyor. Üstad Hazretleri'nin bir başka yerde musibetler karşısında her şeyin, her hadisen, her musibetin arkasında rahmetin izini, özünü, yüzünü gören insanların bu hadiselerden en az etkile etkileneceğine dair yani ifadeleri var. İşte iman bize öyle bir göz veriyor. Cenab-ı Hakk'ın hem rahim hem de hakim olduğunu, dolayısıyla bize gelen bu musibette mutlaka onun hikmetlerinin bulunduğunu düşünmesi lazım insanın. Bunu düşünüp bulabilir insan. Arkasında bir hikmet ve rahmet vardır dediğinde insan bunu keşfedebilir. Ama bunu keşf için en önemli e, aracı insanın Kur'an'dır. Kur'an vasfifle bize verilen iman halidir. Dolayısıyla insanın e, Kur'an'dan istifadesinin ziyade olması e, önemli bir şifa kaynağı oluyor insan için. 15. Deva Ey ahu enine'den hasta ahlayıp inleyen hasta hastalığın suretine bakıp ah eyleme Manasına bak, oh de. Evet. Herhalde senin bir zahiri yönü var, bir de batıni arka planı var. İnsan çok zaman suretine, görüntüsüne takılıyor, asıl manasına inemiyor. Aslında oh dedirtecek şey ah diyor, ah dedirtecek şey oh diyor. Evet. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, Halik Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı halik Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sayhte vardır ki Eşeddün nâsi belâen el-enbiye thümme levliye elemthâl felemthâl El-kema yani En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi en kamilleridir. En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar İnsanların en iyisi en kamilleridir. Evet. Üstad, bu hadisten hareketle madem en büyük belayı en sevgili kullar çekiyor, o zaman hastalık iyi bir şey. Sen buradan bunu çıkarması lazım. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enviyalar, sonra evliyalar, sonra ahli salat çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, birer hediye rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Halik-i Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nevinden görmüşler. Evet. Başta Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Kur'an baştan sonra peygamberlerin çektiği çileleri de aslında anlatıyor. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub bunların en başında geliyor. cenab niçin o kadar musibeti vermiş? Sevmediğinden mi? Hayır. Bilakis sevgisinin neticesidir o musibet. Birçok peygamberde var, birçok evliyada var, birçok da var. Hayatları meşakkat ve musibetlerle geçmiş. Dünya zevki namına bir şey belki bilmiyorlar. Evet bunlar çektikleri hastalıklara birer ibadet Halisa birer hediye-i rahmani nazarıyla bakmışlar. Evet, Cenab-ı Hakk'ın bizim için vermiş olduğu bir hediye. Evet ve halis bir ibadet vesilesi nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Haliki Rahimin rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiye nevinden görmüşler. Evet. Cerrahi ameliyat elbette kesmeye dayalı bir şey olduğu için acı ızdıraptan hali değil. Özellikle işte durumunu fark etmeyen çocukları hastaneye getiren, ameliyathaneye getiren anne babalar, çocukların ağlamalarına rağmen onu hekime emanet ediyorlar kesmesi için. Uzaktan surete bakıldığında çok vicdansızlık gibi merhametsizlik gibi görülen bu durum aslında merhametin ifadesi oluyor. Anne baba evlatlarını tabibi hazıka ilmine itimat edilir bir cerraha verdiklerinde aslında merhametlerini ifade etmiş oluyorlar. İşte insanlar başta peygamberler, evliyalar, salih insanlar Vücutlarına isabet eden musibetler, hastalıkları, ağrıları, Cenab-ı Hak'ın onlar için yapmış olduğu merhamet karanı, şefkat Keranı bir cerrahi ameliyat olarak görmüşler. Elbette bunun acısı, ızdırapı var. Ama bu acı ve ızdırapın arkasında şifanın tatlılığı var. Bunu fark ettikleri için hiçbir şekilde itiraz etmemişler. İtiraz etmek şöyle dursun, hep şükür hali içinde bulunmuşlar. Sen ey ahfiz eden hasta. Bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Evet insanlar şu iki gruba tasnif etmek mümkün burada. Bir tarafta acı ve ıstıraplar karşısında sabır ve şükredenler işte başta peygamberler ve onların yolunda giden nurani insanlar. Diğer tarafta da başına her gelen musibete karşı itiraz ve isyanla cevap veren insanlar. Hangi kafileye katılmamız gerekiyor? Elbette bizi sahili selamete götürecek olan peygamberler ve onun yolda giden uğran insanların kafilesi. Biz o kafileye iltihak edebilir miyiz? Ödebiliriz. Şartı ne? İşte böyle musibetlere karşı onlar gibi davranarak ancak böyle bir kafileye katılabilme şansını elde edebileceğiz yoksa şekva etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar ehli gafletin çukurlarına düşersin karanlıklı bir yolda gideceksin evet hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense Manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Bu çok önemli. Yani ölüm neticelenen bir hastalık madem şehadet gibi netice veriyor ama ölümle neticelenen bir şifayla sonuçlandığını da herhalde gazilik gibi yüksek bir derece vardır diye düşündürüyor insana. Evet. evet. Hani savaşta insan Hayatını kaybetse şehit rütbesi alıyor. Büyük bir rütbe. Ama salimen dönse gazi rütbesini alıyor. Şehadet kadar olmasa da çok önemli bir rütbe olduğu malum. Dolayısıyla insan hastalıklara bu nazarla bak bakabilir. Ez cümle çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar ve karın sancısıyla gark yani bu olarak hark yanarak ve taun bulaşıcı bir hastalıkla vefat eden şehit manevi olduğu gibi. Çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırırlar. Evet. Çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar noktasında Üstad bir haşiye koymuş. Bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zamanı olan 40 güne kadardır. Yani Cenab-ı Hak çok önemli bir vazife yüklüyor annelere. Bebeklerini rahimlerinde taşımak gibi. Bunun çok önemli sonuçları var tabi. Hamilelik boyunca insanı birçok insan birçok bir risk altında oluyor. Doğum sırasında birçok risk altında oluyor. Doğumdan sonra birçok risk altında oluyor. İşte bu dönemlerde vazifeden kaynaklanan, adeta vazife şehidi hükmünde oluyor bu insanlar. Ölürlerse çok ciddi bir şehadet rütbesi kazanmış oluyorlar. Velayet malum, velilik ee, çok yüksek bir mertebe. Yani bir ömür çok istikametli bir hayat yaşayarak ancak velayet elde ederken, işte insan böyle kısacık bir hastalık periyodunda ölümler neticelendiğinde böyle bir mertebeyi Cenab-ı Hak ona ihsan ediyor. Gördüğü vazifeye hürmeten. Evet. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elin ve acı olan müfarakatı tahvif eder, bazen de sevdirir. Evet. Dünya aşkı insanı kör ediyor, ahireti unutturuyor, istikametini yitirtiyor. Böyle olunca insan dünyadan da ayrılmak istemiyor. O zaman ölüm daha korkunç görünüyor. İşte hastalıkla insan kısmen ölüme hazırlanıyor. Daha kabullenebilir oluyor. Böylece vefat ona o kadar acı vermiyor. Bu insanın, hastanın kendisi için geçerli olduğu gibi etrafındaki insanlar için de geçerli. Yani insan sahatliyken ani bir şekilde vefat ettiğinde çok daha insanlar üzerinde e, yıkıcı bir etkisi olabiliyor. Ama hastalık belli bir süreçte insana bunu hatırlatıyor, ölüme hatırlatıyor. Ölüme hazırlıyor. İnsanlar için şok edici bir etki yapmıyor dolayısıyla. Evet. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elin ve acı olan müfarakatı takvif eder bazen de sevdirir. 16. Deva Ey sıkıntıdan şekva eden hasta. Hastaların önemli bir kısmında sıkıntı konusunda şikayetçi. Hastalık hayat-ı insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Evet, hastalığın önemli bir manası da bu. Hayat-ı insaniyede. İnsan toplu yaşıyor. Eşi, dostu, arkadaşları var, çevresi var. Bu çerçevede de değerlendirmesi gerekir hastalığın. İşte bu anlamda hastalık en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. İnsanlardaki hürmet madenini, merhamet madenini işletiyor hastalık. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden isttinadan kurtarıyor Çünkü inlerstanka enraustae sırrıyla Evet insan kendini başkalarından ustaiye gördüğü için onlara ihtiyacı onlara hiçbir ihtiyacı yokmuş gibi gördüğü için azıp satmıştır diyor ayet Kerime Dolayısıyla insanın kendini başkalarından Uustai görmesi onlara bir hiç ihtiyacı yokmuş gibi düşünmesi, insanın merhametsizliğe ve sırf kendisini düşünmek gibi vahşi bir hale itiyor. Sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefse emmare, şayan hürmet çok hukuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Böyle bir insan da başkalarına saygı duymuyor. Çok saygı değer kardeşliklere değer vermiyor. Demek ki sıhhat ve afiyet insan istina veriyor. Sahat ve afiyet istina verdiği için başkalarına karşı hürmet ve merhamet gibi bir duygu insanda kuvvet bulmuyor. Ve şayan merhamet ve şefkat olan musibetzedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz. Diğer taraftan şefkate ve merhamete muhtaç insanlar, musibetler, hastalık sahibi insanlar, fakir fukara var. Bunlara karşı merhamet ve şefkat ise insanda kuvvetli bir şekilde yerleşmiyor. Kendini göstermiyor. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta aczini ve fakrını anlar. İnsan anlar ki elimde hiçbir şey yok. Son derece zayıfım ve aslında ne kadar çok şeye muhtaçım. Diğer insanlara olan ihtiyacını, onların yardımına olan ihtiyacını insan fark eder. Layıkı hürmet olan ihvanlarını ihtiram eder. Hürmete saygıya ne kadar layık kardeşlik ilişkileri var aslında. İnsan bunu fark edip dolayısıyla o da onlara hürmetle mukavele etmeyi öğrenir. Şimdi evet 16. devadan devam ediyorduk. Şuradan alalım. Sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsen mare şayan hürmet çok ukuvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayan merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Demek ki afiyet ve sıhhat süreklilik arz edince özellikle insandaki merhamet ve şefkat duygularını kesip atıyor. Dolayısıyla başka insanların kendisine şefkat ve merhametini hissetmediği gibi gerçekten şefkat ve merhameti, hürmete muhtaç insanlara karşı da sen gerekli merhameti, şefkati, saygıyı gösteremiyor. Ne vakit hasta olsa, o hastalıkta aczini ve fakrını anlar. layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Evet. İnsan acizliğini, fakirliğini hissedince başkalarının olan ihtiyacını da hissediyor. Başkalarının kendisine yönelik şefkatlerini de hissediyor. Onlara karşı hürmet ve merhamet duymaya başlıyor. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder ve için insani cinsiyeden gelen yani aynı ırkın aynı türün mensubu. Hepimiz insanız. Bundan gelen şefkat-i insaniye ve en mühim bir haslet İslami olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şeran sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Evet, Ziyaretine gelen ve ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı. İnsan hasta olunca bazı küslükler de unutulup insan asla kardeşini ziyarete gidebiliyor. O zaman küllenen dostluklar saygı ve merhamet çerçevesinde yeniden alevleniyor. Böylece sosyal hayatta o hastalık önemli bir yarayı tedavi etmiş oluyor. Zahiren hastalıktır ama aslında bir merhemdir, bir tedavidir. Dolayısıyla hastalıksız bir toplumda merhametsizlik, vicdansızlık, hürmetsizlik... Ee, kuvvet bulacaktır. Cenab-ı Hak onun için dertlerimize deva olarak hastalıkları gönderiyor bazen. Toplum hayatında da önemli işte şefkat ve hürmet madenini ateşlendiriyor. Bu açıdan bakıldığında hastalık gerçekten bir ihsan-ı ilahi ve bir rahmet tecellisi. Evet, hastalıklar bize istimai hayatta demek ki hürmet ve merhameti telkin ediyor. Ya bizzat yardım, hiç değilse dua, hiç değilse halin hatırını sorma tarzında insanların arasındaki bu e, önemli ilişkiyi kuvvetleştiriyor ve sevap kazandırıyor. Bir insan hasta ama onun o kadar ziyaretine gelen insanlar var. Hastanın hal hatırını sormak da e, sevap olduğu için hem kendi hastalıkları, hastalığıyla kendi günahları temizleniyor. Diğer taraftan da onu ziyaret eden insanların günahlarına e, bir çeşit temizlik işlemi hükmüne geçiyor. Evet. 17. Deva Ey hastalık vesilesiyle hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Evet kuvvetli bir mümin içinde belki böyle bir sıkıntı olabilir. Hastayım yapmak istediğim hizmetleri yapamıyorum. Hayırları yapamıyorum diye şekva eden hasta. Şükret hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Sen hayır yapar ama hayırlarına bazen başka duygular karışabilir. Riyakar hani bir durum söz konusu olabilir. iklasına en azından bazı şeyler karışıp sevabını azaltabilir. Üstad hayratın en halisinin kapısını sana hastalıklardır. Derken insana çünkü amelin en önemli ukdesi ihlastır. İhlassız Batmanlarla amel, ihlaslı bir dirhem amele karşılık gelemiyor. Onun için insanın niyetini halis tutması, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rızasına odaklanması gerekiyor. İşte hastalıklar böyle bir kapıyı ona açıyorsun Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber. Duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet hizat hasta sevap kazanıyor. Hastaya bakanlar sevap kazanıyor. ziyarete gelenler sevap kazanıyor. Bu bir sevap madeni oluyor. Sevap ocağı oluyor tabiri caizse. Diğer taraftan da duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet hastanın duası makbul. Onun için herkes hastadan dua almak ister. Mekki duanın kabul için önemli bir vesile. Hani duanın kabul için Önemli zaman ve yerler var. İşte Mekke'de, Medine'de yapılan bir dua ya da seher vaktinde, Kadir gecesinde yapılan dua gibi dualar. makul. aynen onun gibi insanın hayat macerası, seren içerisinde de hastalık ve musibete muhatap olduğu dönem ki insanın Allah'a en yakın olduğu dönem oluyor. Bu dönemde dua daha bir müessiriyet kesbediyor. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyettir. Kefaret-i olur. Yani Günahları kefaret. Gidip başkasının sıkıntısını paylaşmak o sıkıntı çekene kefareti zuunub bu durum. Günahlarını kefaret oluyor, Onu yıkıyor, temizliyor. Manevi kirlerden arındırıyor. Onu ziyaret eden için de aynı şey. Onun da günahlarına kefaret oluyor. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldür. Bahusuz hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbine hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Evet. Hasta ziyareti şüphesiz her zaman makbul. Ama akraba oldukça, hele peder ve valide oldukça kıymeti çok daha artıyor. Mühim bir sevap madeni olur. Hastaların kalbine hoşnut etmek, evet. Hazreti Şerif'te geçiyor. Bir müminin başka bir mümin kardeşinin kalbine sevinç koyması, onu sevindirmesi farz ibadetlerden sonra en mühim ibadet olarak değerlendiriliyor. Evet. Bu her zaman böyle şüphesiz mümin kardeşini... sevindirme, hoşnut etmek. Ama işte böyle akrabadan olan ve işte peder ve valide hele hele bu insanları sevindirmek, kalbin hoş tutmak, onların gönlünü almak son derece mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Sadaka da maddi ve manevi belaları def ediyor malum. Dolayısıyla bir hastalık vasıtasıyla hastala düşmüş bir e, mümin kardeş vasıtasıyla birçok insan belki birçok beladan kurtuluyor Allah'ın izniyle. Çünkü onun duası makbul. Bahtiyardır o evlat ki peder ve validesinin hastalık zamanında onların seriü teessür olan kalplerini hemen cecik etkilenen veren çabuk kırılan, çabuk sevinen kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayat de en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalık zamanında kemal hürmet ve şefkat-ı ferzandane ile mukabel eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melakeler dahi maşallah, barek Allah deyip alkışlıyorlar. Evet Birçok hadis-i şerifin manasını bir araya getiren bir ifade bu. Evet hayat-ı en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatine mukabil. Yani anne ve babaların evlatlarına karşı fedakar hani halleri Dillere destan. Bundan daha mühim bir hakikat yok. İşte bu babalık, annelik şefkatine mukabil hastalık zamanında kemal hürmet ve şefkat-i ferzandane ile mukabel eden, onlara son derece layık oldukları hürmeti, evlatlık şefkatini arz eden, o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melekeler dahi maşallah, barek Allah deyip alkışlıyorlar. Tabi her insan peder ve validesinin etrafında koşturan, onlara güzelce bakıp hiçbir şekilde sıkıntı vermeyen, her derdine koşan bu evlatları insanlar alkışlıyorlar. Değil insanlar, melekler de alkışlıyorlar. Dolayısıyla insanların ve meleklerin alkışladığı bu tablo inşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasına da medar oluyor. Belki işte o anne babası o hastalıktan nasıl manevi olarak temizleniyorsa o evlat da birçok günahlarından bu vesileyle kurtulmuş oluyor. Evet hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Bir diğer tarafı da bu. Sen hasta oluyor. Evet. Sıkıntılı bir durum. İnsan sıkılıyor. Ama çoktandır görüşemediği eşi, dostu, arkadaşı belki uzak yerlerden gelip onu yattığı yatağında ziyaret edip hal ve hatırlarını sormaları birçok güzel duyguları insanda harekete geçiriyor. Bu da insana haz ve keyif veriyor. Dolayısıyla hastanın sıkıntısını giderecek bir durum bu aslında. Unutulmuş birçok dostlukları canlandırıyor. Hastanın duasının makbuliyeti önemli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Çok önemli bir tespit tabi. Hastalık niçin veriliyor? Eziyet çekelim diye değil. İşte kim olduğumuzu fark edip Kimin kulu olduğumuzu fark edip ona yönelmemiz için verilmiş olan bir terapi bizim için tedavi. Evet. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi ukravidir. Evet. Biz niçin ibadet ederiz? Allah emrettiği için. Sonuç, cana bakın rızası ve sonuçlar ahirette görülecek. Dünya için ibadet edilmez. Dua da bir ibadet olduğu için sırf dünyevi netice için dua edilmez aslında. Duanın neticesi ukrevidir. Biz dua ederiz. Cenabak, bu dua denilen ibadetin neticesini ahirette inşallah karşımıza çıkarır. Kendisi de bir nevi ibadettir hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahi iltica eder. Onun için 30-40 senedir şifa duasını ettiğim halde doğan zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Yani dua ediyorum kesilmiyor. 40 yıldır dua etmiş 30-40 yıldır kesilmiyor. Artık demek ki bundan kurtuluşum yok deyip bırakmıyoruz. Niye? Onu dua için verilmiş. Dolayısıyla derdin varsa Cenab-ı Hakk'a arz edeceksin. Bu kulluk görevimiz. Maksat, ibadet zaten. Duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Ya yani nasıl işte güneş belli bir yere gelince diyelim öğle namazı kılınır. Aynı şekilde de hastalık gelince de musibet gelince de bazı dualar edilir. Nasıl mesela o mesela husuf küsuf namazında ay ve güneş tutulması olduğunda da niye namaz kılıyoruz? Güneş tutuğu da açılsın diye değil. O vakittir. O vakit gelince insan bir namazın vakti gelmiştir. O namazı kılar, duayı eder. Hastalıklar da böyle. Hastalık gelince dua edilir ama dua hastalığı kaldırsın diye değildir illa da. Duanın neticesi uhrevidir. Vakti geldiği için, şu musibet başımıza geldi o zaman bu dua okunmalı. Yoksa insan sadece o musibetin kalkması için dua ederse bu ibaret olmuyor. Doğrudan doğru dünyevi bir talep oluyor. İbarit halinden uzak olduğu için de halis olmuyor. Halis olmanca da elbette kabul olmuyor. Evet. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenabı hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Yani bazen biz bir şey istiyoruz. Aynı şekilde kabul olmuyor. Aynı zamanda kabul olmuyor. Bu dua kabul edilmedi anlamına gelmiyor. halik Hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Üstad Hazretleri dua bahsinde bu mevzuyu daha geniş ele alıyor. Mesela bir çocuk diyoruz. Ya hekim. İşte ey doktor. Bana filan ilacı ver. Doktor bakar. O ilacın ona faydalı olmadığını, zararlı olduğunu görürse vermez. Başka birisini verer. Veya hiçbir ilaç vermez. Şimdi hekim, doktor, onu dinlemedi denilmez. Dinledi. Ne istediğini bildi. Fakat istediği şeyin ona yaramayacağını da bildi. Onun için vermedi. Dolayısıyla hekim onu dinlemiştir. Cenab-ı Hak'tan da biz bazen istiyoruz. Fakat Cenab-ı Hak o istediğimiz şeyin bizim şimdi en azından e, hayrımız olmadığını bildiği için vermiyor. Cenab-ı Hak bizi dinliyor. Ahuf işitiyor. Fakat hikmetiyle bizimle muamele ediyor. Cenab-ı Hak her istediğimizi verseydi başımıza kim bilir neler gelirdi. Çünkü biz fotoğrafın tamamını görmediğimiz için o anlık bir arzumuzla, bir hevesimizle, bir şey istiyoruz. Fakat Cenab-ı Hak onun bizim hakkımızda iyi olmadığını bildiği için vermiyor. Ya başka bir şekilde ya başka bir zamanda hiç değilse ahirette onun karşılığını bize veriyor. Dolayısıyla bir şey istedik, mesela şifa istedik verilmedi. Duamız dinlenilmedi anlamına gelmiyor bu. Dinlenildi belki belki cevabı red verildi yani bu da bir cevaptır. Ve bizim hayrımızadır belki de. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Dünyaya bir şey istedik. Bu dünyada işimize yaramayacak. Cenab-ı Hak ahirette en âlâ bir surette onu bize verecek. Öyle kabul eder. Her neyse. Hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan zaf ve aciden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. İnsanın yani son derece acilini ve fakrını anlıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve rahmetini tam anlamıyla hissediyor. Böyle bir halde Cenab-ı Hakk'a el açıp dua eden bir insanın duası reddedilmiyor. Veya kabule çok yakın oluyor. Yani diyelim. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. İşte hastalık böyle bir dua hali kazandırıyor insana. Hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Hem dindar olan hasta hem de hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Evet. Demek ki dua bunun için verilmiş. Duanın, duanız olmasa ne ehemiyetiniz var buyuruyor Cenab-ı Hak zaten. Dolayısıyla insanın kıymetini ortaya çıkaran, Cenab-ı Hakk'ın en hoşuna giden bir hal içerisinde sokan hastalıktan insanın şikayet etmemesi gerekiyor. İşte bu hastalıktan dolayı etrafı da sıkıntı çekiyor elbette. İşte onlar da aynı noktayı düşünüp böyle bir hastanın duasına medal olmak, muhatap olmak son derece kıymetlidir bilmekle insan bu sırdan, bu sofradan bu ilahî nimetten istifade etmiş oluyor. Cenab-ı Hak maddi ve manevi musibetlerimizden bizi muhafaza eylesin. Verdiğinde sabır ve şükür ihsan eylesin. Ee, onu bir rahmet-i ilahiyenin hediyesi, iltifatı, rahîmanenin bir ifadesi olarak değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Subhaneke lâ illeme ne illâ emmeğtena inneke entel alîmü'l hakîm ve ahru'dâvâne'l hamdü rabbil